açık gazetede. Şafak baskını yapıldı. Barış çağrısı yapan Türk Tabipleri Birliği'ne şafak vakti operasyon düzenlendi. Erdoğan'ın hedef göstermesi, Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanlığı'nın da suç duyurusuyla harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terörle mücadele polisleri Türk Tabipleri Birliği Genel Merkezi'ni basarak arama yapıyor. Ve e, Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel ve 11 yönetici terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik. Alenen ne demek? Açıkça. Doğrudan. Açıkça. <gülüyor> Açıkça. Evet ee, tamam. Tahrik. Tahrik ne demek? Tahrik. Harekete geçirmek. Hmm. Tahrik. Hareketten geliyor. Muharrik. Halkı yani kin ve düşmanlığa dinler ve kinler bir nesil yetiştireceğiz de denmişti ama o başka, bu başka halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik iddiasıyla gözaltına alınmışlar. Provoke etmek tahrik değil mi? Evet, <gülüyor> harekete geçirmek bir şekilde yani. Savcılığın gözaltı kararında bildiride PYD unsurlarının gerçekleştirdiği silahlı eylemleri meşru gösterici mahiyette ibareler bulunduğu öne sürünmüş. Gözaltındaki Türk Türkiye tabipleri yöneticilerinin çoğu üniversitelerinde çalışıyor. Bir aralarında yakından tanıdıklarımız var. Profesör Doktor Raşit Tükel psikiyatri dalında ve rektör adayıydı. Büyük ıı, tarihte görülmüş en büyük oylardan birini alıp şey yaptığı halde rektörlüğe seçilmemişti Cumhurbaşkanlığı tarafından atanmamıştı daha doğrusu seçilmişti de atanmamıştı. Eee Profesör Doktor Taner Gören Kardiyoloji yani kalp damar rahatsızlıklarında, Profesör Doktor Sinan Adıyaman Ortopedi ve Travmatolojide, kemik ve işte yaralanmalarda filan kemik şeyde travma, Profesör Doktor Funda Obuz ise Radyoloji alanında yani radyoskopi çekimlerinde önde gelen hekimlerden. Ayrıca gören ve tükelinde barış bildirisini imzaladıkları için yargılanan akademisyenler arasında olduğunu da belirtelim Şu, yeni bir aşama yani Türkiye'de. Evet şey belirtmiş miydik o, okunan metnin daha doğrusu verilen referansın 200 yıllık bir metne e, dayandığını söylemiş miydik daha önce yayında? Hayır. Gencay Gürsoy söylemiş eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Gencay Gürsoy'dan bahsediyorum Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerinin terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kim ve düşmanlığa sevk etmek iddiasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterenlerden birisi o da Gürsoy söz konusu açıklamanın 200 yıllık bir metin olduğunu belirterek Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklama yapmasından doğal bir şey olamaz demiş. Ama öyle bir dönem yaşıyoruz ki bu tip gözaltılar rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk Tabipler Birliği Başkanı olarak maalesef endişeyle ve hüzünle karşılıyorum demiş. Evet şimdi bence bu şeyin üzerinde biraz duralım. Belki Cengiz Aktar'la da aynı zamanda konuşuruz. yani Hem Türkiye'den hem de dünyadaki tepkilerinden çok büyük bir tepki yarattı en azından batı medeniyeti diye adlandırdığımız dünyadan. Evet Gencay Gürsoy şu şekilde devam etmiş. Türk Tabipler Birliği kurulduğundan beri dünyadaki benzer örgütlere paralel olarak yaşamı, barışı, demokrasiyi insan haklarını savunan bir meslek örgütüdür. Bu son gözaltı kararı ile ilgili açıklama ise neredeyse 200 senelik uluslararası bir metindir. Bu meslekle ilgili dünya tabiplerinin de ajandasında olan onun metinlerinden biridir. İfade ettiği tek şey savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu meselesidir demiş. Şimdi iddia ediliyor bu savaş değildir operasyondur diye. Bu terminolojiyi Türk Tabipleri Birliği'nin böyle kullanması zorunluluğu yoktur. Sonuç olarak askeri birlikler orada ölümler ortada. Türk Tabipler Birliği'nin hekimlik mesleğine dayanan bu açıklama yapmasından doğal bir şey olamaz ama öyle bir dönemden geçiyoruz ki biraz önce söylediğim üzere tekrarlıyor burada da T24'ün internet sitesinden aldım ben bunu. Gözaltıları rutin hale gelmeye başladı. Eski bir Türk tabipler Birliği Başkanı olarak maalesef endişe ve hüzünle izliyorum demiş. İnan Ketencilerin haberi T24 internet sitesinden. Evet şimdi mesela biraz bunun üzerinde önemli duralım. Evet durayım. Gençay Genç Gürson'un söylediği çok temel bir bilgi. Yani bu e, Türkiye e, Tabipler Odası'nın sekiz bin üyesi var bildiğim kadarıyla değil mi? Yok 80 bin. 80 bin doktoru temsil ediyor. Seçilmiş kuruluşu. Şimdi e, büyük bir... Şöyle söyleyebilirim. Anayasal güvence altında altı sayılı yasayla kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde ve ülke hekimlerinin yüzde sekseninin üye olduğu bir meslek kuruluşundan bahsediyoruz. 83 bin doktor. 83 bin. Kendi evet. internet sitelerinde yazıyor. Evet. Tam da onu söyleyecektim. Yani e, Türkiye'nin en büyük hekimler kuruluşu ve onların seçtiği bizzat kendi e, o kongrelerinde seçtiği yönetimden bahsediyoruz. Onları kapılarını kırarak ve karı filan diye hitap ederek polisler e, sertçe şey yapıyorlar. Şimdi 80'i hekimlerin. Bir şeyleri de e, daha doğrusu genel olarak üzerinde e, bir tüzüklerine de muhtemelen girmiş olan doğruları da şunlar. Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak. İkinci olarak meslek ahlakını en iyi şekilde korumak, üçüncü olarak tıp eğitimine her alanda söz tıp eğitiminin her alanda söz söylemek, dördüncü olarak hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek, beşinci ve son olarak da mesleğin üyelerinin maddi manevi haklarını korumak için kurulmuştur denilmiş. Evet görevlerini yapıyorlar biz hekimler uyarıyoruz savaş doğada ve insanda tahribat yapan toplumsal yaşamı tehdit eden insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur diye başlıyordu. Ve yaşam, yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Her çatışma ve her savaş fiziksel, ruhsal, ruh, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Savaşla baş etmenin yolu adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi diyor. Evet. Yani bunu terör propagandası olarak yorumluyorlar. Peki siyasetin içinde neden var örgüt diye soracak olursanız. Kendi internet sitelerine girip baktığınız zaman da aynı şekilde bunlarla alakalı bilgi alabilmeniz mevcut. Ama ben sizin için bir özet geçeyim. Biraz önce okuduğum doğruların hemen altında politika alt başlığının altında da şunlar yazıyor. Türk Sebepleri Birliği Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir. Ayrıca meslekle ilgili kamuoyunu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapmaktadır. Karşılıklı görüşmelerin sonucunda ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda da beyaz yürüyüş, görev gibi eylemleri de gerçekleştirmektedir deniliyor. Evet, şimdi dünya, Türkiye'de dünyada e, bir anlamda ayağa kalkmış durumda aslında. Bu gerçekten e, çok gidilmiş ileri bir noktayı temsil ediyor e, Türkiye'deki mevcut hekimlerin yüzde 80'inden fazlasını temsil eden 83 bin kişi temsil eden ve bağımsız seçimle se seçilmiş, göreve getirilmiş üyelerinin kapıları kırılarak sabah baskınıyla terörist olarak gözaltına alınması dünya çapında bir skandal olarak karşılandı. Şimdi ben evet. onun nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Dünya Tabipleri Birliği'ni biliyor musun? Yok ki bilmiyordum. Yani meslekten o kadar fazla şey değil. WMA Dünya Tabipler Birliği World Medical Association o öğrenmiş olduk. ...11 doktorun gözaltına alınmasından duyulan derin kaygıyı ifade ediyor. Fakat Dünya Tabipler Birliği Başkanı Doktor Yokokura, Japon, Merkez Konseyi üyesi 11 doktor hakkında gözaltına çıkarılması üzerine... ...derin kaygılarını belirten bir açıklama yapıyor Yoshitake Yokokura ve İçişleri Bakanlığının bu gözaltına alınmadan önce yaptığı suç duyurusunu ve ardından gelen operasyonu kınıyor ve Türkiye'deki meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı olduğu yönünde halk sağlığı sorunu, halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir diyor. Yani onlar da eğer bu savcılığın söylediği teröristse Dünya e, Tabipler Birliği de doğrudan doğruya terörist Türkiye kanunlarına göre savcısına göre en azından terörist e, kapsamına giriyorlar ve e, şöyle diyor ki bu metin daha eskiye dayandığı için belki daha eskideki karakterler de bu kalem alanlar ve dile getirenler de aynı şekilde teröristle ilgisi taşıyor olabilirler. E, şimdi e, Yoshika, Yoshitake yok okura diyor ki. Türkiye'deki meslektaşlarımızın savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu yönünde kamuoyuna yaptıkları açıklamayı tam olarak desteklemektedir. Doktorların ve ulusal tabip kuruluşlarının savaşın ve silahlı çatışmaların yol açacağı insani sonuçlar konusunda hükümetleri uyarma. Bak buraya dikkat. Dinliyorum. Uyarma görevi şeyin Dünya Tabipler Birliği'nin açık politikasının bir parçası görevdir diyor. Uyarma görevidir diyor. Türk Tabipleri Birliği'nin insan haklarını ve barışı desteklemek görevi vardır diyor. Son gözaltılar ve suç duyurusu bu açıdan bizi derin kaygılara e, sevk etmiştir diyor, sürüklemiştir. Türkiye'nin 2003'te onaylamış bulunduğu Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin burası da çok önemli... ...Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde öngörülen... ...yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının kurulduğu yıl meclisten onaylanarak geçen... ...ve Türkiye Anayasası'nın ve hukukunun bir parçası olan... ...Uluslararası Sivil ve Siyasal Haklar Sözleşmesi'nin e, ön, orada öngörülen ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Şiddetle kınıyoruz diyor... Ve e, Türkiye'deki yetkililerden ve Türkiye Tabipler Birliği yöneticilerinin derhal serbest bırakılmasını ve sindirme kampanyasına son verilmesini, dünyadaki hekim kuruluşlarını diyor, devamını da getiriyorum. Sağlık, örgütlenme ve ifade ve hak özgürlükleri dahil olmak üzere Türkiye'nin insani ve insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz diyor. Şimdi bir Nereden ufak... okudunuz bu haberi? Biyanetten. Yani bir Biyanet'te var, bir T24'te var, bir Cumhuriyet'te var, bir de Sputnik News'in haberinde var galiba. Diğer gazetelerin internet sitelerine baktığınız zaman bu haber niye yok bu haber yok. S bir de e de var işte yurt dışındaki. Hayır bir de BBC'de de var. BBC'de de var. Ee, yani ama şeyde yok hiç. Cumhuriyet evrensel ve bir gün gazetesi dışında e herhangi gazetede pul büyüklüğünde görülmüş bu, bu muazzam tutuklama. Bırak dünya örgütünü, dünyadaki tepkileri. Onun dışındakilere de etraflıca bakarız şimdi bir ara verdikten sonra. Ben ama şeyle devam etmek istiyorum. ...şey diyor ki... ...Dünya Tabipleri Birliği'nin... E, ...bu... ...çok sert ve bütün... Hekim, ...dünyadaki hekim kuruluşlarını da... E, ...girişimlere çağırıyor... ...yani dünyadaki bütün doktor... ...tıp kuruluşlarını, hekim kuruluşlarını... ...Türkiye'ye... E, ...baskı yapmaya çağırıyor... ...açıkça... ...bu çok e, şimdiye kadar benim... E, ...gördüklerimin ötesine geçen bir şey... ...peki... ...kaç üyesi var biliyor musun... Dünya Tabipler Odası Tabipler Birliği. Evet. Kaç efendim? 10 milyon. 10 hmm. milyonu aşkın doktoru temsil eden bir kuruluş. Dünyada 10 milyon doktordan, hekimden bahsediyorum. Kaç üye kuruluşu var Tabipler Birliği'nin şemsiye örgütü biliyor musun? 114. 114 Tabipler Birliği'nin şemsiye örgütü ve 10 milyondan fazla tabibi temsil eden bir kuruluş Türkiye'de dünyadaki bütün ekim kuruluşlarını Türkiye'de gerekli girişimleri eksiksiz yerine getirmesi için insan hakları Türkiye'nin <gülüyor> insan haklarını yerine getirmesi için eksiksiz yerine getirmesi için gerekli girişimlerde bulunmayı talep ediyoruz evet. derhal talep serbest bırakılsın. Biz de tamamen arkasındayız diyoruz. Bunu bulamıyorsunuz mesela gazetelerin internet sitesinde biraz önce saydıklarımın dışında kimi buluyorsunuz? Dünya kaç 10 milyon mu? 10 milyon. 10 milyon üyeli e, tabupta Dünya Tabipler Birliği'nden bu mesajı bulamamasını bulamamınıza rağmen Gazi Emir Nevvar Salih iş gören ya da iş gören Devlet Hastanesi'nin başhekim uzmanı Doktor Doğan Yıldırım'ın Afrin operasyonuna yönelik yaptıkları açıklamadan dolayı Türk Tabipler Birliği'nin kınadıklarını belirterek bu açıklama sağlık çalışanlarının görüş ve hissiyatını yansıtmamaktadır açıklamasına yer veren haberleri görebiliyorsunuz. Ne olur daha fazla yeni daha yeni başladık daha yeni hasta, başladık ve hast, daha yeni geldiniz. Hastalıktan yeni. Ama yani kaldım. siz hiç televizyon açmıyorsunuz değil yani, mi? Hayır. Televizyonu açtım ben geçen gün. Duydum. Duydunuz değil mi? Duydum. Duydum. Yani bir dinledim ve hemen radyoyu da kapattım. Senin daha fazla <gülüyor> bu konuda duyulması. Radyi dinlemeyenler vardır. Tekrar ediyorum. <gülüyor> Radyi açar açmaz birisi çıktı televizyona ve şey demeye başladı. Bu kişi de 74 yaşında. Vatan savunması için gençleri feda etmemiz gerekiyor. Evet, 74 evet. yaşındaki bir kişi vatan savunması için gençlerin feda edilmesini söylüyor. Bunu da CNN Türk'te söylüyor. Söyleyen kişi de Doğu Perinçek. Böyle, bir, böyle bir durum söz konusu televizyon açtığınız zaman. Radyo gene şey yapmayın yani. Böyle haberler çıkıyor internet sitesinde biraz önce evet, okudukları. Şimdi, 10 Dünya, milyondan bahsetmiyor. Dünya Tabipler ama. Birliği 114 üye kuruluşu olan 10 milyondan fazla hekimi temsil eden bütün kuruluşlarını... Ulusal Hekim Kuruluşlarının Bağımsız Konfederasyonu bu. Bütün insanlar için en üst düzey tıbbi bakım, etik, eğitim ve sağlık bağlantı insan hakları standartlarının gerçekleşmesi için çalışan bir yer ve Türkiye'yi bu kararı geri almaya derhal serbest bırakmaya tümüyle arkasında olduğu açıklamanın söylüyor. Tabip Şimdi, odalarının şehirdeki temsilcileri odaları da aynı şekilde bunları dile getiren ifadelerde bulundular. Mesela Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin üyelerinin gözaltına alınmasıyla anayasal bir suç işlendiğini yani söylemiş. Onlara da devam edelim. Bence yurt içinde de çok etraflı bir şey var. Yani İstanbul'da da durum aynı. 11 şey tespit etmeye çalıştım. Biraz yataktan kalkabildiğim sırada. Dünyadan da ...çeşitli tepkiler var... ...yani yalnız Dünya Tabipler Birliği değil... ...ama Türkiye'nin de... ...bütün şeyleri... ...çok önde gelen kuruluşları da... ...ayağa kalkmış durumda... ...onları da konuşmaya devam edeceğiz birazdan. Açık gazete. Dünya Tabipler Birliği'nin... ...çok sert açıklaması... ...var dünyadaki bütün... ...tabiplerin neredeyse... Ten, tamamını temsil ediyor. Yani 10 milyondan fazla hekimi temsil ediyor. 114 üye kuruluşa sahip. Hastalar ve hekimler adına en yüksek tıbbi bakım, etik, ahlak, eğitim ve sağlık bağlantılı insan hakları standartlarının gerçekleşmesi için çalışıyor. Ve bu tanımla yani terörist seviciler diye de nitelendirildi. Bunun demek ki şeyde kapsadığını 10 milyon hekimin temsil eden kuruluşu da kapsadığını düşünmek zorundayız bu durumda. Böyle bir hal var. Onun devamını da e, Türkiye'de doktorların gözaltına alınmasına uluslararası tepkinin devamı da var. Alman tabiplerinden, Alman Klinik Doktorları Sendikası Marburger Bund tarafından yapılan açıklamada Türkiye'deki meslektaşlarımızın gözaltına alınması karşısında sarsıldık diyorlar. ...tarsıntı geçirdik diyorlar. Derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz. Sendika Başkanı Rudolf Henke... ...Alman hükümetine çağrıda bulunmuş. Türk doktorların serbest bırakılması için... ...siz çaba gösterin Türk hükümeti diye. Kendi hükümetini sıkıştırıyor. Gerçi onlar şimdi koalisyon kurma çabaları içinde biraz zordalar ama... ...onları da zorlamış durumda. Arkasından... Ee, Uluslararası Af Örgütü'nden de gözaltına alınan doktorların derhal serbest bırakılması talebi geldi. Türk Tabipleri Birliği'nin açıklamasının ardından çok sayıda tehdit almasını da eleştiriyor ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, Türk Tabipleri Birliği'nin tamamen yasal, kanuni ve mantıklı bir açıklama yapmasının ardından tehditlere de maruz kaldığını belirtmiş ...barışçıl bir şekilde düşüncelerini ifade eden insanlara saldırılmasının tamamen akıl dışı olduğunu, bu deliliktir diyorlar yani. Ee, ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Gardner, Türk hükümetinin görevinin şiddet tehdidi alan Türkiye tabip, Türk tab Türkiye Tabipleri Birliği'ni korumak... Onun görevi bunun yerine terör propagandası gibi gerçek dışı suçlamalarla insanların sabah yataklarından kaldırılarak gözaltına alındığını ifade etmiş. Ee, gene uluslararası şeyler arasında gördüğümüz noktalar arasında e, bunu da Deutsche Welle'den alıyorum. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muisniks de bir Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımda bu Türk Tabipleri Birliği'nin 24 Ocak'ta yaptığı barış çağrısı içeren açıklama açık bir şekilde ifade özgürlüğü kapsamındadır demiş ve bugünkü gözaltılar kesinlikle kabul edilemez diyor. Bu da Avrupa Birliği'nden gelen şeyde Uluslararası Af Örgütü Uluslar Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinden evet. Şimdi geçelim Türkiye'ye mi? Türkiye'ye Türkiye'ye nasıl geçeceğiz? Mesela Hürriyet okuyayım diyelim Hürriyet gazetesini internet sitesini Gazetesini okuyorum gazetesine da. Göremezsin. Baktım ben Şey Ama, var mesela bak, Büyüklüğünü görmek ister misin? Nerede olduğunu sen Görmeden tahmine. Sol köşe... alt köşede Yanıldı sağ, sağ alt... alt köşede ya. Kaç satır? Dört e... Tamam 4 olmaz. 4 olursa zaten köşeye koyamazlar. 8. <gülüyor> doğru. Hmm. Bu sefer doğru. İnternet sitesinde o da yok. Mesela sürpriz yumurtanın içinden çıkan mavi balina şeklindeki oyuncağı bir şeye taşımışlar. Karasöllerine taşımışlar. O sliderlarına kayan şeyine taşımışlar işte. Hmm. Görüntülerini. Türlü emmaiye çeşitli yemek tarifi var. İçinden böyle peynir akan ekmeklerin fotoğrafları falan var. Ama bu konuyla alakalı hiçbir haber yok ki bu insanlar galiba hiç doktora gitmiyorlar. Dünya çapında başarı, başarı kazanan doktorlarımızın, mühendislerimizin şeyleri yok mu, haberleri yok mu? Ben bu. göremiyorum. Ben de göremedim. Ee, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın hürriyetin acil servislerdeki yoğunluk ve sıkıntılarına ilişkin haberi üzerine devreye girmiş. Yeni önlemler alacak. Ne demek. gibi önlemler alacakmış? Yoğun acile takviye gelecek demiş. Hımm. Akdeniz Üniversitesi'nde de radyasyon skandalinden Tıp Tıpta bu var ama tıp doktorların gözaltına alınmasıyla ilgili sekiz satır var işte. Üç, altı, dokuzmuş ya. Ufak bir hata etmişsin. O kadarını öngörüyorum. Neyse ama biraz kazdığınız zaman internet sitesini bulabiliyorsunuz çeşitli haberleri. Mesela İstanbul Tavipler Odası'nın yaptığı açıklamayı görebilmek mümkün Hürriyet'in internet sitesinde onlar da Doğan Haber Ajansı'nın almışlar kendi muhabirleri değil Doğan Haber Ajansı'nın haberini geçiyorlar. İstanbul Tabip Odası Zeytin Dalı harekâtı ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle haklarında Ankara Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine destek için basın açıklaması yapmış. İnsanların yaşamı, sağlığı, barışı, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz açıklamasına yer vermişler. Hekimlik andını okumuşlar. Çok güzel. Evet, şey Ve şöyle bu. deniyor. Biz sağlık, biz hekimiz, sağlıkçıyız. Tıbbın kurucuları İstanboylu Hipokrat'tan Bergamalı Galenos'tan İstanbul tip şeyini okuyorsun değil evet. mi şimdi evet. Ya yani yaptıkları açıklamayı okuyor. Evet. İstanbul köylüs Hipokrat'tan Bergamalı Galenos'tan bu yana bu topraklarda vardık varız var olacağız. Topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri olarak insan yaşamını, sağlığı, barışı, demokrasiyi her zaman olduğu gibi bugün de yarında savunmaya devam edeceğiz denilmiş yapılan açıklamalar. İstanbul Tıbbi Odasından gözaltına. Bay, bunu hatırlamak da iyi oldu. Tıbbi, evet. Modern tıbbın, modern tıbbın kurucularının bu topraklarda evet, yetişmiş yani. olan insanlardan olduğu, insanlardan çıkması. İstanbülde Hipokrat gibi, Bergamalı Galenos gibi. Ama 1070. Bir demeyin. Birden önce. Öyle mi? Önde mi? Ha. Önce oluyor yani. Ee, şimdi devam edelim o zaman. Ne vardır tabi. Ee, şeye geçelim. Ee, Türkiye'den e, diğer e, şeylere. İstanbul Tabip Odası'nı söyledin. Evet. Ee, Ankara var. Ankara. Ankara ne diyor? Ankara'da benzer bir açıklama yapmıştı. Biraz önce söylemiştik Ankara'yı da. Evet. Bu, bu anayasal suç işlendi. Evet. Ee, meslek örgütünün iş yapmasını engelleyecek uygulama yapıldı. Bu arama sonrası yapamayacağı görevleri ...ortaya çıktı diyor. Kredilendirmeler... ...görevlendirmeler ve bazı soruşturmaların... ...olduğu bilgisayarlara el kondu. Bilgi gizliliği... ...ihlal suçları işlenmiş diyor. Yani çok acayip. Ankara Tabip Odası... ...başkanının bilgi gizliliği... ...ihlal suçu işlendi diyor. Baskınla beraber. Ankara... ...bütün şeyleri de ha Şafak... ...baskınıyla yani... ...bütün bilgisayarları olduğu gibi götürmüşler Yok, hard disklerini zaten. almışlar galiba sadece. Hı? Masanın üzerinde duruyorlar, hard disklerini almışlar. İşte hard disklerini almışlar. Genelde öyle yapılıyor sanırım. Bilgisayarın diğer parçalarını ne yapsınlar? Evet, ne Ekran yapsınlar? Ekran kartı olsa Bitcoin yapılır da ama... Ya onda gerek yok bu saattan sonra. Zaten 80'ini kazmışlar. Ee, Antalya'dan bahsedeyim mi? Ee... Milliyet gazetesinin haberi var. Antalya ihlas Haber Ojası'ndan geçmişler. Antalya Tabip Odası Başkanı Adnan İş... Türk Tabipler Birliği'nin görüşlerine katılmadıklarını belirterek çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Hmm. Her zaman ordumuzun arkasındayız mesajı vermiş. Çünkü... Ordunun arkasındaymış Antalya Tabip Odası Başkanı Atlan işte. Evet hastaların arkasında olsa daha iyi olurdu ve kendi üyelerinin. Hukukun üstünlüğüne güveniyormuş. Ve ordunun arkasında peki izle. ondan sonra o Türkiye. Şunu da diyor, şunu da diyor özür dilerim şunu da söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. bildiriye karşı olsak da insanların düşüncelerini açıkladı, açıkladı diye gözaltına alınmasını endişeli izliyoruz demiş. Ha, i̇yi bari ha. evet e, onu da söylediğin iyi oldu hakikaten. Türkiye Psikiyatri Derneği de e, Türk tabipleri yöneticilerinin elleri kelepçelenerek hastane odalarındaki dolapları kırılarak. Bunları biliyor musun? Dolapların kırıldığını bilmiyor. Evet ben de bilmiyordum. Türkiye Psikiyatri Derneği açıklıyor. Gözaltına alınması kabul edilemez. Farklı düşüncede olmanın suç olamayacağını, Dünya Tıp Birliği etik ilkelerinin, ahlaki ilkelerinin öngördüğü biçimde görevi politikacıları silahlı çatışmanın olası sonuçları konusunda uyarmak olan ve bu taleple bildiri yayınlayan hekimlerin hastane odasında kitap, kalem ve kağıttan başka suç unsuru olamayacağını düşünüyoruz. Türkiye Tabipleri Birliği politikalarını onaylamayan meslektaşlarımız da dahil olmak üzere tüm üyelerimizi meslektaşlarımıza suçlu muamelesi yapılmasına karşı çıkmaya çağırıyoruz. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu kamuoyuyla paylaşıyor, haksız gözaltı uygulamasının sona erdirilmesini talep ediyoruz diyorlar. Bu da böyle devamını da getirelim. Çok sayıda şey var. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın açıklaması var. Derhal serbest bırakılmalıdır diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı. Sadece ve sadece varlık sebeplerinin inkarı anlamına gelen savaş ve çatışma ortamlarına karşı oldukları, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha ifade ettikleri ve buna yol açan sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik çaba gösterdikleri için TTB yöneticilerinin yani Türk Tabipleri <gülüyor> Birliği, affedersiniz yöneticilerinin hedef gösterilmeleri ve hemen akabinde gözaltına alınmaları kabul edilemez diyor Türkiye İnsan Hakları Vakfı dahası doğrudan kendi varlık sebeplerinin gereğini yerine getiren yöneticilerin herkesin tanıklığında hedef haline getirilmesi esas olarak suçtur bu kabul edilemez hukuk dışı uygulamalara hep birlikte son vereceğimizden kuşkunuz yoktur diyor bütün Türkiye'yi şeye çağırıyor bu suçun işlenmesine karşı. Onun dışında İnsan Hakları Derneği diyor ki en temel insan hakkı olan hakkı olan yaşam savun hakkını savunulan Türkiye Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınması kabul edilemez diyor. Bunları da gazete duvardan aldım. Gözaltı sürecinden önce Türk Tabipler Birliği'ne yönelik karalama kampanyası yürütülmesi insan hak ve özgürlükleri bakımından kaygı vericidir. Türk Tabipleri Birliği yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Başka da çok sayıda var aslında. Var. Evet. Ama ben hala şeydeyim. Diğer taraftayım. Akşam gazetesi'nin internet sitesine baktım. Orada da illerdeki derneklerden ve doktorlardan TTB'ye tepki yağıyor diye bir şekilde hazırlanan haber ver. Sizin için detayları derledik deniliyor. Derlenen detayda metinden bahsediliyor. Ardından Raşit Dükel kimdir deniliyor ve dernekler ve e, doktorlardan dedikleri de sadece Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Perin açıklamalarına yer vermişler. Onlar da o da e, yönetim kurulu adına açıklama yapmış. Her zaman olduğu gibi kendilerini şaşırtmadığını söylemiş Türk Tabipler evet. Birliği'nin. Bunda alakalı bir haber yayınlamışlar. Detaylardan bahsediyorlar internet sitesinde. bin tabipten bahsediyor, hekimden şey bahsediyor. İşte %80'i deniliyor Türkiye'deki hekimleri. Evet. %20'nin içerisinde başka kuruluşlar da var. Onlardan da yapılan açıklamalar bu şekilde. Peki şeyde Meslektaşlarıyla yok. Meslektaşlarıyla alakalı. Yani benim görebildiğim işte Cumhuriyet gazetesinde var etraflıca tabii evrenselde yaşamı savunmak suç değildir diye manşet haber olarak verilmiş bizim elimizdeki. Bir günde de hekimler tüm insanları yaşatmaya yeminlidir diye Burcu Cansu'nun Cansu esas haberi var. Türk, tabii, Türkiye Tabipleri Birliği yöneticilerine neden savaşı savunmadın gözaltısı diye verilmiş. Ee, ve TB, Türk Tabipler Birliği'ne destek yağdı diyor. Şimdi o desteğe geçeceğiz tekrar ama mesela Habertürk'te e, bu haberin hiç olmadığını biliyor musun? Hiç mi yok? Ben ne? hiç göremedim. İlginç. Demek ki onlar hiç şeye gitmiyorlardır. Doktorla karşılaşmıyorlardır doktor, hayatlarında galiba. Doktor mu o da ne diye soruyorlar herhalde. Bol asker fotoğrafı var cephelerde şey yapılmış. Ee, CHP teröristlerin moral kaynağı oldu diyor Star Gazetesi'nin internet sitesi. Terörist olarak bahsettiği kim onu ben söylerim haberin içerisinde ilk başlık altındaki ufak şeyi şey okuduğunuz zaman açıklama okuduğunuz zaman şunu görüyorsunuz. CHP teröristlerin moral kaynağı oldu başlığını taşıyan haberin detayları şöyle... Dalı Harekatı'nın itibarsızlaşmaya dönelik paylaşımıyla tepki çeken TTB'ye en büyük destek CHP'den geldi. CHP'liler gözaltıları protesto etmek için TTB önünde açıklama yaparken Kılıçdaroğlu'na skandal mesajı okudu denilmiş. Türk Tabipler Birliği'ne mi burada terörist deniliyor? Evet. Herhalde. Yani ilk başta, haberin ilk başına baktığınız zaman bunu anlıyorum ben. Evet, evet. Sabah gazetesinde hiç yok. Hiç yok. Sıfır. Birinci sayfasında Yeni Şafak'a bakıyorum. Marjinal örgütler deniyor bu haberin içerisinde ama %80'i Türkiye'deki doktorların %80'in üye olduğu bir kurumdan bahsediyoruz. Marjinal dedikleri de bu. Dünyada da 10 milyondan fazla hekimi temsil eden 134 örgütün şemsiye örgütünü marjinal sayıyor. Evet. Tamamen destekliyor. Marjinal özgür. ne demek? Kenarda, kıyıda, köşede kalmış demek. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, Yeni Şafak'ta yok. Hiç yok. Evet, onlar görmemişler bu şeyi. Akşama bakıyorum. Akşam da vardır belki. Evet, var. TBVV'de 11 kişi göz altında. Bu kadar bir satır. Bir satır, bir fotoğraf. Çok ilginç dönemlerden geçiyoruz gerçekten. Evet, yani medya olarak Gerçekten e, doktorluğun yani, utançla bir, hatırlanacak dönemler e, İbn-i Sina'yı Cumhurbaşkanı'nın e, tıbbın kurucusu sayılan e, İslam mütefekkiri i̇bn Sina'yı Avicena'yı büyük bir e, takdirle andığı günleri de hatırlıyorum. Şimdi terörist, terör sevici Diyor, ...doktorlara diyorlar insanlar... ...Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde... ...herhangi bir açıklama yapılmadı mı bu konuyla alakalı... ...ne olduğuna görmüyorum, dair... ...görmüyorum ama şey var... ...birinci yani sosyal medyada... ...birinci konu olmuş olduğunu biliyorum... ...bu önemli... ...yani dünyada da... ...önemli bir konu bu... ...Türkiye'de de... ...Uluslararası tepkinin yanı sıra... ...büyük tepki var... ...Türkiye'nin dört bir tarafından gelen... Ee, ve Ankara Tabip Odası Başkanı anayasa suçu işleniyor diye ayrıntılı bir bilgi vermiş ve diyor ki merkez e, yani Deutsche Welle'ye yaptığı mülakatta <gülüyor> verdiği Vedat Bulut <gülüyor> affedersiniz düşünmüyoruz diyor. Yani Merkez Konseyi üyelerinin tutuklanabileceğini düşünüyor musunuz? Düşünmüyoruz. Düşünmek istemiyoruz. Çünkü o ayrı bir suç haline dönüşür ve bunun uluslararası hukukta bir karşılığı var. Bunu gözdağı vermek için yapabilirler. Susturmak için. Ama bu Türkiye Tabipler Birliği'nin ilk karşılaştığı zorluk değildir. 12 Eylül askeri darbesinden sonra da bu tip yargılamalar oldu. Kenan Evren döneminde Türk Tabipleri Birliği üyeleri o zaman da idama karşıyız demişlerdi ve yargılandılar daha önce de benzer olaylar oldu gezi olaylarında da oldu hekimler neden halka eylem alanında sağlık hizmeti sağlıyorsunuz diye yargılandı. Hepsinden beraat ettik şu andaki yapılan bu bildirde kanunen suç değil bir tutuklama yapsalar bile bunun uzun süreceğini düşünmüyorum tutuklama olmaması dileğimizdir diyorlar çok e, hakikaten acayip dönemlerden geçiyoruz. Evet, diğer haberlere baktığın zaman da durum öyle Acayip dönemler. Financial Times'da şey demiş... ...İngiliz Financial Times gazetesi... ...oldukça saygın bir gazetesi... ...dünyanın Avrupa medeniyetinin... E, ...mali çevrelerin... ...sesi ama önemli... E, ...80 bin doktoru... ...temsil eden TTB... ...Suriye'de Kürt milislerine... ...yönelik harekatı kamuoyu önünde... ...eleştiren az sayıda kuruluştan biri... ...diyor. Ve Avrupa'da... ...Türkiye'ye yönelik kaygıları... Artıracak demiş. Türkiye'de Kürtlerin hakim olduğu solcu halkların Demokratik Partisi dışında muhalefet partileri de harekata destek veriyor. Tıpkı ana akım medya gibi ki bu yayın kuruluşlarının arasında sık sık hükümeti eleştiren gazeteler de var demiş. Ee, ve Türk tabiplerinin Türk tabipleri birliğinin yanındayız. Türkiye gündeminde birinci sıraya yükselmiş. Dün bütün gün de öyle gitmiş. Yani sosyal medyayı o kadar yakından takip etmiyoruz ama bakmak da lazım. Twitter'da başlatılan TTB'nin yanındayız #hashtagı yani etiketi sabah saatlerinden itibaren Türkiye gündemin ilk sırasına oturmuş durumda. Bunu yani şimdi Çin medeniyetinden bir ses geldi mi bilmiyorum ama eski bir kadim medeniyet yalnız Çin duvarı sürüyor değil mi Sincan Türklerine onlara karşı bir tepki si, Sincuan Sincan. Sincuan Sincan. Sincan. Sincan. Sincuan Sincuan tamam. ona bir tepki görmedik şimdi e, dün e, Soçi'de de şey, HDKPC'nin bir elemanı ha, evet, evet, öldü denilen neydi onun ismi unuttum Onu, ben şimdi. de unuttum Miraç Ural, Miraç Ural, Miraç Ural'da çıkınca Rusya, <gülüyor> olmuş Rusya'da şey yapmışlar. Ne Açıklayın. Açıklayın demişler. Yani Rusya ile de durum İran'la berbat zaten. Yunanistan'la da adalar vesaire berbat yani Avrupa Birliği'nden de işte bu son şeyler ya. Dünya Tabipler Birliği'nden de geldi. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir yalnızlık probleminden bahsediyor i̇ktidarın, olabiliriz. İktidarın böyle bir yalnızından bahsedebiliriz. En yakın oldukları parti de Milliyetçi Hareket Partisi. Onlar da Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Kocaeli e, il başkanı öncülüğünde vergi borçlarını ödemeye karar vermişler. Anlamadım. Evet. Zeytindalı Harekatı'nın destek olmak için... ...MHP... ...Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü... ...eşliğindeki diğer partililer... ...yöneticiler ve üyeler... ...Kocaeli Vergi Dairesi'nin önüne gelerek... ...Afrin operasyonu destek için... ...vergi borçlarını ödemişler. Anlamadım. Vergi borçları mı varmış? Vergi borçları varmış. Ünlüci Hareket Partisi'nin elemanlarının... ...devlete vergi borcu mu varmış? Ne Ama demişler? Diyorsun, ağzından çıkanı kullanmış. E, bugüne kadar varmış demek ki. Şu anda ödediklerine göre dün... Düne kadar vergi borçları varmış. Bu düşünülebilecek bir şeydi. Kabul etmiyorum bu haberi. Geri aldım. Tamam. Sputnik'ten de mi? Af örgütü de Afrin harekatı Türkiye'de gazetecilik üzerindeki baskıyı artıracak diyor. Ee, ve e, evet Amnesty International'da bugün e, e, Amnesty şeyleri diyor e, Uluslararası Af örgütü ...daha önce bütün tutuklananların... ...haklarını korumak üzereydi. Şimdi... ...kendi tutuklananlarını... ...korumak gibi bir duruma geldi. Bu yeni baskıcı... ...Türkiye'nin bir işareti midir? Ben diyor... ...çok değişik bir iş yapıyorum. Ve ilk defa diyor bu bir milyon insan imzaladı bu sahte davanın durdurulması için diyor. Biliyor muydun onu? Büyükada Davası diye adlandırılan. Af örgütünün insana, çaresi. Evet. Bir milyon insan imzalamış dünyada. Şimdi onların da temsili olarak gidiyorum. Bugün dava görülüyormuş ve yani ben çarşamba günü orada olacağım. Bu şey sinema sessiz sinema oyununu diyor şaradı son perdesini seyretmeye ve desteğimi vermeye gidiyorum diyor. Kate Allen Amnesty International'ın Britanya konunun başındaki öyle bir gardiyana yazı yazmış desteğini vermiş. Yani medeni dünya dediğin matı bedeniyetini temsil eden ülkelerden böyle bir şey geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ııı e, Dünyadaki en büyük... ...vergi cenneti hangisidir? Manadası. Hayır. Cayman Adası. Öyle mi? E, i̇kincisi kim? E, Manadası. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Dünyadaki en büyük ikinci vergi cenneti. Bu da haberi de... İkincisi Manadası ama değil e, Olabilir. <gülüyor> Türkiye'de... ...bir de çok ciddi bir kuraklık tehlikesi... ...siz de dün bahsettiniz. Devamı da geliyor kuraklık ve su sıkıntısı her geçen yıl artıyor. 20 yıl içinde su fakiri bir ülke olacağı. En kötü durumda şu. insanlar yağmur doğasına çıkmaya korkar oldular. Evet. Yani yağmur doğası yapılan mesela Siverek'te, Urfa'nın Siverek ilçesinde, Urfa'ya bağlı Siverek ilçesinde fırtınalar çıktı yağmur doğasından birkaç gün sonra. Evlerin çatı, çatıları, pencereleri havaya uçtu. Büyük bir hasar var tarım ürünlerinde. Diğer taraftan İran'da da aynı durum söz konusuydu. Tarihin en büyük kuraklıklarından biriyle karşı karşıya olduğu söyleniyor İran'ın. Orada da yağmur dualarından sonra çıkılan, e, görülen durumda da bu sefer öyle bir kariyadık ülkenin genelinde uçaklar evet, kalkamaz evet, hale geldi. Evet, evet, evet, evet, durum bu. Ve üçüncü havalimanına eklenen e, liman projesi için Çevre Bakanlığı çevre etki değerlendirmesine lüzum yok demiş. Bu da dünya tarihinde ilk defa oluyor herhalde. Evet, ama Çevre bakanlığına, bakanlığına lüzum var. Çevre Bakanlığına çok lüzum var ama ...devasa bir projeye... ...çevre etkileşme, çevresel etki... ...değerlendirme, ÇED raporuna... ...lüzum yoktur demiş. Evet, matbaanın... ...Türkiye'ye girişinin... ...289. yıl dönümü... ...ama matbaa daha önce dünyaya... ...593'te... ...girmişti, Milattan sonra... ...Çin'de... ...ondan sonra... ...Uygurlar'da, Çinlilerden öğrenmiş... ...onlar Türk sayılmaz ama değil mi... ...Uygurlar... 9. yüzyıldan itibaren baskı yapmışlar. Avrupa'da da 15. yüzyılda yapılmış. Biz şimdi devamını yapıyoruz. Evet. Son bir şey söyleyebilirim şimdi galiba. Mi? Galiba Cape Town'da su bitmiş. Bitmiş mi? Galiba bitmiş. Oo. Beklenenden daha erken. Yani öyle o, o tip haberler geliyor. Bakarız ona <gülüyor> da. Devamını bugün e, açık yeşilde var ama şimdi e, Cengiz Aktara bağlanalım ve bakalım dünyadan gelen tepkiler vesaire medeniyetin, batı medeniyetinin tepkileri nasıl olur diye bir soralım. Açık gazete